dergi 95.0 açık radyodasınız ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Evet bir başka başlığı aktaracağız, bir başka başlık açacağız ee, sizlere. Deprem sonrası koşullarda teknolojik kullanımına e, ilişkin kimi soru işaretlerini gidermek üzere. Sevgili dostumuz, e, siber güvenlik uzmanı Murat Lostar telefon attığımızda ona bir iki sualimiz var hızlıca. Murat hoş geldin yayına. Merhaba. Evet, e, şimdi... Çok da zaman kaybetmeden hızlıca sormak isterim deprem e, sonrası teknolojiyle e, tırnak içinde e, teknoloji nasıl faydalı kullanabileceğimiz, nasıl daha pratik kullanabileceğimiz ilişkin bir dizi soruyu sana aktarmak istiyoruz. Kriz anında elektrik kesintileri yaşanıyor. Bunu izledik son e, deprem sonrasında tüm e, bölgede. Şimdi ilk soru şu olsun, şarj sorunu yaşamamak için e, ne yapılmalı? Teşekkürler. İlk sen e, hızlı hızlı söyleyeceğim söylediğin gibi zaman etkin kullanmak adına. E, öncelikle e, telefondaki en önemli iletişim için kullandığımız uygulamalar dışındaki tüm uygulamaları kapatmak gerekiyor. E, az miktardaki e, şarj, şarjın daha uzun dayanabilmesi için telefonlardaki bu pil koruma Hı. İngilizcesiyle bateri sev özelliğinin açılması gerekiyor. E, kullanılmayan işte, mobil veri zaman zaman kapatıp zaman zaman açarak e, bluetooth yani kısa e, yakın mesafe e, havasız haberleşme ve diğer wifi gibi kablosuz haberleşme özelliklerinin e, düğmelerinden ayarlarından kapatılması bunlar için ek pil harcamayı engelliyor. E, ekran ışığının mümkün olduğunca en kısık seviye getirilmesi görebilmemiz lazım ama ee, hani açık olmaması çok pil tüketen bir şey. Ekran onu bir hayli rahatlatıyor. Ee, evet. Titreme özelliğinin telefonun çaldığı zaman, bir haber verdiği zaman bunun kapatılması sesin de mümkün olduğunca, yani sesli alarmında hani tabii ortam sesine bağlı olarak duyabileceğimiz seviyede makul bir seviyeye şey, çekilmesi gerekiyor. Ee, belki de en önemli özelliklerden bir tanesi e, uzun telefon konuşmaları yerine e, Telefon konuşmasında mecburiysek böyle bir 10-15 saniyelere indirmek, bunu sadece değil aynı zamanda hatların meşgul edilmemesi adına da söylüyorum ilksel. Hı hı. Ve mümkün olan yerlerde işte varsa WhatsApp, kesilmediyse Twitter ve SMS üzerine iletişim sağlanmasını öneriyorum. Böylece elimizdeki az miktardaki şarj daha uzun süre gidebilir. Evet, halklar dedin oradan devam edelim. Hızla doluyor deprem sonrası halklar. Bunu İstanbul'daki küçük depremlerde bile biz de yaşamıştık. Bu CSM krizi bu depremde de yaşandı. Yakınlarımıza ulaşmak için hangi yolları izlemeliyiz Murat? Ee, teşekkürler. Ee, en iyi yol e, aslında böyle durumlarda kısa mesaj. Ee, i̇nternetin çalıştığını bahsediyorsak bir yani kısa mesaj. Bir tane de WhatsApp vesaire üzerinden bir tane mesaj atıp beklemek en iyisi. Evet. Ne yazık ki normal çünkü e, santralların bir kapasitesi var ve be, insanların belli bir yoğunlukta telefon konuşması üzerine planlanıyor bu. Ama deprem gibi acil durumlarda herkes yakınlarına ulaşmak istiyor. Acil durum görevleri iletişimlerini aynı ortam üzerinden sağlıyorlar e, önemli bir kısmı. Elbette telsiz vesaire kullananlar var. Dolayısıyla yapacağımız en kötü şey... Telefonla aramak, ulaşamadığımız sürece telefonla aramaya devam etmek. Çünkü her bir deneme de santralları belli ölçüde dolduruyor. Ee, işte telefonla konuşmak durumunda olsak bile, hani çeşitli sebeplerle olabilir elbette. Bunu 10 saniye, 15 saniye iyi misin, iyiyim, şurada mısın, buradayım ve kapatmak yolunda gitmeliyiz. Ondan sonra kısa mesaj internet üzerine ilerlememiz gerekiyor. Evet. evet, peki. Ee... Son bir soru daha var hakkımda. Şu son birkaç gün içerisinde pek çok sahte site ile de karşılaştık. Dolandırıcılık teşebbüsü de gördük. Özellikle sahaya yani şu anda deprem afet bölgesine yardım göndermek isteyenleri suistimale yönelik teşebbüslerdi bunlar. Bu sahte teşebbüsleri siteleri ya da linkleri güvenli sitelerden ya da mecralardan nasıl ayırt edebiliriz Murat? soruna hemen cevap vereceksem ama önce bir şey söylemek istiyorum. Şu anda bu programı dinleyenler tabii ki çok merak ediyorlar. Elbişen hepimizdeki gibi aynı duyguları paylaşıyorlar ama deprem bölgesindeki insanlar değiller. şu anda bizi dinleyenler aslında işte çeşitli ana büyük şehirlerde İstanbul'da olan insanlar ve aslında farkında olmadan yap en büyük kötülüğü bizler yapıyoruz. Birilerinden gelen mesajları doğru mu, yanlış mı, sahte mi, dolandırıcı mı diye kontrol Etmeden ...kendi etrafımıza yayıyoruz. O mesajları birden alan kişiler e, bizim güvenilirliğimizi gelen mesajın içeriğine ekliyorlar. ve Dolayısıyla Aa, Murat'tan geldi, senden geldi demek ki bu doğrudur deyip onlar da yayıyorlar. Evet. Ve evet. Bu şekilde sahte ve dolandırıcı siteler yayılıyor. E, burada iki şey yapmamız gerekiyor. Birincisi e, paylaşmadan önce bize gelen bir şey bu doğru mu? ...yanlış mı, sahte mi diye kontrol etmek gerekiyor... ...burada bir adres paylaşacağım izin verirsen... E, e, ...usom... ...kodlayayım izin verirsen... ...urfa-samsun-ordu-manisa.gov.tr... E, ...bölü adres... Hı hı. E, ...bu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin e, yeri... ...bu adrese girilip herhangi bir adres yazıldığında... ...eğer sahte ise, dolandırıcı ise karşımıza çıkıyor... Eğer raporlandıysa elbette ya da orada bulamasak bile bir kontrol edip eğer gerçek değilse buraya hemen kontrol edilmesi için paylaşmamız, yollamamız mümkün. Evet çok çok iyi oldu bunu hakikaten söylediğin. Bir de ufak şerh olsun kendi e, nacizane. Evet şu anda deprem bölgesinde değil bu yayını dinleyenler ama aslında bir fay hattının üzerinde e, oturuyorlar. Onu da hatırlatmak lazım. Ne yazık ki. Evet. Dolayısıyla bunları konuşmak çok çok önemli. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Seni bulmuşken şunu da merak ediyorum. Biraz merakımdan da soracağım. Şimdi bir e, sosyal medya mecrası. En çok kullanılanlardan birisi bu deprem sonrası. Kısıtlandı Twitter biliyorsun. Senle konuşurken e, evet. bir teyit de aldık bu konuyla ilgili. Netblocks e, bu uygulamanın e, kısıtlandığını da söyledi. Nereye gidecek sence bundan sonraki iletişim? Evet şey önermek babında değil de yorumunu almak istiyorum hakikaten. Şimdi bu hakikaten çok kimse kusura bakmasın hani kim kısıtladı, niye kısıtladı bilmiyorum. Ama bu şu anda yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü kısıtlı internet bağlantı üzerinden, kısıtlı pil hat, hat, hat, miktarı üzerinden... ...iletişim, lokasyon, paylaşma vesaire gibi şeyleri yapmanın en iyi yollarından bir tanesi Twitter bu inanılmaz basiretsiz bir karar ee, her neden ve nasıl olduysa onları herhalde biraz daha, en daha açıkça evet. şey yapacağız şu andaki tahminlerimizi e, pas geçiyorum ee, ama şu çok önemli e, Twitter bir, bir kişinin çok kişiye ulaşabilmesi için bir araç bundan sonra yerini şimdilik bir miktarda belki Whatsapp gruplarına bırakacak hı hı. belki diğer sosyal medyalara kaymaya çalışacak evet ve ümit ediyorum bu kısıtlamada derhal kalkar. Murat Lostel çok teşekkür ediyorum. Katkın için haberleşmek üzere. İyi günler. Herkese geçmiş olsun. hoşça kalın